Hay ne oldu? Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu Vesselam Ala Murselin, Muhammedin Ve Ala Alihi ve Kıymetli dinleyenler Bu mübarek geceye kavuşturan Allah'ımıza hamdü senalar olsun Bu mübarek gece Zülhicce ayının Birinci gecesidir Yarın Zülhicce'nin Hac ayının biridir. Bu mübarek gecelerin ve günlerinin ve ibadetlerinin ve zikirlerinin fazileti hakkında çok müjdeler ve rivayetler vardır. Bu dersleri takip edenler günlerinden, gecelerinden haberdar olurlar. Bu dersleri takip etmeyenler büyük karları kaçırırlar. Sonra ahirette pişman olurlar. Müslüman zamanını bilecek. allah Teala'nın değer verdiğine değer verecek. Sohbet dinlemeyen insan gafil olur. Takip edemez. Bu telaşlı günlerde bu geçim derdine düşülen efendim sağlık sorunlarıyla uğraşılan bu zamanda çoluk çocuğun büyük yük olduğu bu zamanda insanlar e, takip edemezler. Zülitçe mi girdi, Muharrem mi çıktı, sene sonu mu, sene başı mı, hangi dua var, hangi zikir var takip edemezler. Mutlaka ihtar ediyoruz. Yani buradan ikaz ediyoruz. Bak şu gün geldi, orucu şudur, sevabı budur. Niye? Kaçırmasınlar diye. Onun için şimdi bu mübarek gecede bu dersi dinlemese bunun faziletini bilmez. Bu mübarek gece, şu anda bu ders yaptığımız şu gece nasıl bir gecedir? Hadis-i şerif Tirmizi'de rivayet ediliyor. Ebu Hureyre rivayetiyle radıyallahu rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi beyanıdır. Yâdilu kullu leylatin minhâ bi kıyâmi leyletil kadr. Yâdilu kıyâmu kulli leylatin minhâ bi kıyâmi leyletil kadr. Bu Zilhicce'nin 10 geceleri öyle gecelerdir ki Bunların her birinin gecesinin kıyamı yani ibadetle geçirilmesi ki bu ilim meclisini e, kuruyoruz. Burada oturmak, dinlemek, gelmek, gitmek bunlara bir ihyadır. Ama bir teheccüd namazı kılınırsa, gece namazı kılınırsa bu ihyanın fazlası olur. Daha bereketlisi olur. İnsan kılması lazım. En azından bir amener rasulü. Ali İmran suresinin son 10 ayeti. Bunlar kıyam için Şaban Risalesi'nde bir bölüm yapmışıdım. Gecenin kıyamı dendiği zaman, ihyası dendiği zaman hangi yollarla olur? Madde madde madde madde. Şunlardan birinde yapsan olur. Diye orada yazmıştım. Bu şekilde bu gecelerden her birinin kıyamı denktir. Neye denktir? Kadir gecesini ibadetle geçirmeye denktir. Yani şu gece hadis-i şerif tirmizidir. Eşittir, denktir Kadir gecesi. Kadir gecesinin hangi gece olduğu da kesin değildir. Kimse de şu gecedir diye yemin bile demiyor. Fıkha göre kimse yemin edemez. Kesin değil. Bu gece kesin. Niye? Zilletçenin bir biri 10 geceler. Bu gece biri. Tamam. Bu zilletçenin her bir gecesinin ibadeti Kadir gecesine denktir. Şimdi böyle bir gecede efendim sohbeti kaçır, zikri kaçır, teheccüdü kaçır, ibadeti kaçır. Bu ne demek? Aklını kaçır daha iyi. Niye? Ya Kadir Gecesi ne demek bin aydan hayırlı. 83 sene 4 ay ibadetten hayırlı bir Kadir Gecesi. Bu gece Kadir Gecesi'ne denktir? Kaç seneli gömrümüz var ya. Öleceğiz, gideceğiz. Kabirde sermayesiz gideceğiz ya. Mezara ineceğiz. Ne götüreceğiz? Böyle Kadir Gecesi hem de bu gece kesin Kadir Gecesi'ne denktir diyor. Gece de sabit. 40 rivayet yok ki bunda. 10 gece peş peşe. uncusu bayram gecesi. Cuma gecesi inşallah. O da tam bayram gecesi sohbet oluyor. İhiyaya denk geliyor. Çok büyük gecedir o. Efendim. Şimdi böyle bir gecedeyiz. Kıymetini bilelim. Faziletini bilelim. Evvela e, mektubattan, e, dersimizden bir miktar okuyalım. Sonra efendim bu mübarek gece ve yarınki gün zikirler başlıyor. On gün zikirleri var. Yarın başlıyor. Bunlardaki cevaplar yazılmıştır. Efendim kurban risalemizde. Onları da yine hatırlatmamız lazım. Kitabı kaldırıyor, koyuyor tere. Ondan sonra günü geldi mi onu işletemiyor. Hangi dua, hangi kitapta, ne gün lazım. Bugün Zülitçe'nin biri, on günlerin zikri başladı. Kimse bunu uyarılmadıkça çok az insan bu işleri takip ediyor. Çok az insan. Geri kalan şaşırıyor pusulayı. Onun için onları da biraz konuşmamız lazım ki bu geçer. Bir de haftaya kadar bunun çoğu geçer bir. On günün zaten yedisi gider. Ama en önemlileri tabii son üç gecesidir. Terviye gecesi, Arafa gecesi, Nehar gecesi yani Kurban Bayram gecesidir. Onlar haftaya salı bu radyo dersimiz haftaya salı gecesi ne oluyor? Ondan sonra efendim terviye gecesi oluyor yine. Terviye gecesi haftaya salı buradaki ders. Nasıl bir gecedir o? Senede beş gece var. ihya dene cennet garanti vacip olur. O beş geceden biridir. Haftaya salı. Terbiye gecesi. Yani ertesi günü kaçı olacak? Siliççenin sekizi. Sekizinci gece günü sonra oluyor. Bu terviye gecesidir. Haftaya salı da çok önemli zikirleri var. İstiğfaratımın kıza var. O kurtarıcı istiğfarlar okunacak. Efendim. Vazife çok. Haçça da gidemiyoruz. Haçça gidemediğimize göre Allah bizi onlardan geri bırakmaz. Burada çalışacağız. Burada çalışacağız. Hacca giden bazı kere kaybeder. Sen buradan kazanarsın. Daha ümitli olursun. Her hacca giden kabul oluyor mu? Vazifesini yapabiliyor mu? Kazanç yok. Yeter ki takipçi olalım inşallah. Şimdi evvela İmam Rabbani Hazretleri itikat meselelerinden bu gecenin de mübarek on gecenin birinci gecesi Kadir gecesine denk bir gecenin ihyası niyetiyle itikadi meselelerden Allah'ımız hakkındaki inancımızla ilgili yüce müceddidimizin İmam Rabbani'mizin beyanlarından bir şey okuyalım. O bize imanımızı kuvvetlendirsin, tazelesin. En mühim mesele iman tazelemek. Sahabe birbirine saaten. gel bir saat iman edelim derlerdi. Halbuki imanın bir saati iki saati olmaz. Normalde bir saat namaz kılalım olur. Ama normalde bir saat iman edelim olmaz. Bu ne demekti? Bir saat imandan konuşalım. imanımız tazelensin. Şimdi kısa bir e, fasıl okuyacağım. Çünkü on geceleri özellikle cemaatımıza, halkımıza duyuralım. Yarından itibaren oruç da var. efendim, Dileyenler için. Farz değil. Ondan sonra efendim, e, zikirleri de var. Yarından başlıyor. Bu gecenin de kıyamı var artık. Allah Teala kuvvet versin. Zikrine, şükrüne ve güzelce ibadet yapabilmemiz için bize yardım eylesin bu duayı da dilimizden ayırmayalım. Yani Arapçasını bilsek daha iyi. Allahümme enni ala ve şükrike ve husn ibadeti. Hazreti Muazza Efendimizin öğrettiği duası Ya Muaz, ey Muaz, enni Ben seni seviyorum. Nasıl bir mazhariyet? Ben seni seviyorum. Peki sevdiğime ne öğretirim? En sevdiğim duayı öğretirim. Bizde öyle değil. Ya bir cep telefonu ver, daha iyi. bir araba versen daha memnun olurum. Ben seni seviyorum. O zaman la teda anne sala her kıldığın namazın peşine sakın terk etmeyesin. Şu duayı okumayı. Allahümme enni ala ve şükrike rahışa'badir. <gülüyor> Dualarım kitabımızda var. Manası demin dediğimiz. Allah yardımcımız olsun ki uyku halimiz, tembelliğimiz giderilsin. Allah yardımcı olsun, oruca kuvvet versin, namaza kuvvet versin, teheccüde kuvvet versin. Ya Bunlar, bu on günün zikri de biraz şey, vakit alır. O da kolay değil. O da bir, yani 20 dakika, yarım saat falan bizim millete çok zor geliyor ya. Yarım saat zikredecek Allah'a çok zor geliyor. Bir saat, iki saat, gıybet, odu iftira, kırıla gidiyor, nasıl geçtiğini de anlamıyor ya. Rabbini zikret, şurada otur, on günün zikri var desen çok üşeniyor ona, çok. Nasıl iman nasıl bir hal bu ya? Teşvik lazım. El i'tikadiyat bu mektubun bu sayfasında kaldık 18. sayfa inanç meselelerine başlık atıyor. Nedir? Allah Teala diye başlık müstennes kabul ediyoruz, esle okuyoruz. Allah Teala mevcudun vardır. Bidati laktesi son derece mukaddes ve münezzeh olan kendi zatıyla vardır ne demek kendi zatıyla vardır ve vücudu teala Allah'ın varoluşu nefsi sübhanehu kendi zatıyladır varlığı kendindendir ne demek bu varlığı kendinden olan tek varlık Allah'tır geri kalan bütün varlıkların varlığı kendinden değildir Allah'tandır Allah'ın varlığı kendindendir Bizdeki bu varlık hep Allah'tan emanet alınmadır. On üçündür ki hiçbir kimsenin varlığı müstakil değildir, kendi başına değildir. Bekası da o yüzden söz konusu değildir, bütün varlıklar o yüzden fanidir, zaildir, haliktir. Yani hepsi helak olacaktır. Niye hepsi helak olacaktır? Çünkü Allah Teala hepsini var edendir, hepsini yok edeceğini bildirmiştir. Var eden yok edebilir. Varlığımız kendimizden olsaydı bir başkası bizi yok edemezdi. Bizim varlığımızın başlangıcı vardır. Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur. Biz kadim ve ezeli değiliz. Bir tek varlık olan kadim ve ezeli varlık allah Teala'dır. Kadim demek, hani diyorlar ya kadim dostum. Senin kıdeminden efendim başlatma şimdi kaç yaşındasın? Yüz yaşındaydım. Yüz senelik kıdemden ne olur? Yüz bir sene geri gittin mi adın yok. Mevla nereye kadar geri gitsen sayılar, rakamlar, seneler dünyanın ömrü bitse bütün alemlerin ömrü bitse hepsinin başlangıç noktasına gelsen oradan geri gitsen Allah'ın yok olduğu bir zaman yok. İşte o noktada kıdem. Yani evveli yok. Başlangıcı yok. Yok olduğu bir zaman yok. Ama bütün varlıkların bir geri gittiğin zaman yok olduğu zaman var. Ama da tabi apartıyorlar uyduruyorlar mı uyduruyorlar. Yani nasıl da uyduruyorlar böyle bir şey ya. 20 milyon sene evvel dinozor bulmuşlar. Fosil bulmuşlar. Yok efendim şimdi ya Allah aşkınıza ya. 20 milyon seneden bahsediyorsun. Ayet yok adet yok. Nereden uyduruyorsun ya? Dünya'nın ömrü 7 bin sene yani peygamberlerin sürecine baksana Adem Asyam'dan buraya 7 bin sene geçiyor. Ondan geride 2 bin sene cinler sakin oldu. Yani olsun 9 sene 10 bin sene 20 milyon sene. Ya Allah Allah. Bunlar bilim adamı değil film adamı bunlar ya. Hikaye bunlar ya. Yani zaten herhalde bu 5 bin bin sene geri gittiği zaman. Herhalde artık orada şeyler, veriler şaşıyor biliyor musun? Artık o da milyon milyar falan olabilir yani. Çünkü bir noktadan sonra onun verisi kalmıyor ki. Ne? Kaç bin seneden geri gelince şey eşit oluyor artık aslında zaman. Bu da bu sefer ne oluyor? İstediği sıfırı koyuyor yani önüne. Yapmayın böyle şeyler. İlim adamı ol olmak böyle yalanlarla bağdaşmaz yani. Neyle ispat ediyorsunuz ya? Şimdi şimdi 20 milyon desin 20 milyar desin. Ben ne demek istiyorum? Neden bahsederlerse bahsetsinler ona bir ömür biçiyorlar mı? Yani başlangıcı var mı? Var. Yani 20 milyon senelik bu ağaç deseler. Bu kemik deseler. Bu fosil deseler. Bu buna sene koyduklarına göre isterse katır trilyon sene koysunlar. Bunun gerisinde bu neydi? Yoktu. Allah Teala hakkında böyle bir şey söz konusu mu diyoruz. Onu anlatıyoruz. Şimdi varlığı kendinden. O zaman Allah yok olur mu haşa? Niye yok olmaz? Kayda var. Masebete kıdemu, istehale Yani evveli yoksa sonu da olmaz. Niçin evveli yoksa ne demek? Onu başka biri var etmemiş. Onun varlığı kendinden. Varlığı kendindense kendi kendinde yok etmeyeceğine göre. Onun yokluğu düşünülmez. Ama senin benim, Allah'tan gayrı her şeyin efendim başladığı bir nokta var mı? Var. O zaman yokluğu sabittir. Sonradan yaradılan her şey yok olur. Ama başı sonu olmayan yok olmaz. Şimdi varlığı kendindendir. Bunu anladık. Bu ışık buradaki lambalardan değildir. Neredendir? Oradaki Düğmedendir. O düğme kablodandır. O kablo trafodandır. O oradandır. O şuradandır. Gider. Şimdi bu dese ki ışık bendendir. Oradan çıt basarsın. Bu rezil olur. Yani insan da varlığım ben kendimdendir dese o zaman ona ölme denir. Ölme bakalım denir. Ondan sonra allah Teala istediği anda varlığını alır. Ruhunu alır. Bedeninde toprak eder. Çürütür. Hani ne oldu denir. Gidersin ona. Öldüğü zaman mezarın başında. Hani varlığın senden dersin? Cevap da veremezsin. Onun için bir varlık var ki onun varlığı kimsenin var etmesine muhtaç değildir. O da Allahu Teala'dır. Ve kemâ ennehu teala <gülüyor> mevcudun Allahu Teala var olduğu gibi, varlığının başı olmadığı gibi, kâne daimiyen aynı zamanda süreklidir. Varlığı nedir? Süreklidir. Varlığı kendindendir. Bu zaten iyi gerektirir. Kendindense süreklidir. Çünkü kimseye muhtaç değildir. Varlığı devam edicidir. Ve kunu daimiyen. Hemen. Allah Teala öyle bir daimidir ki la şebile lil adem Ne geçmişte bir yokluk, böyle <gülüyor> adem ne de gelecekte bir yokluğun yolu yoktur. İla Cenab-ı Kuddise Teala Allah Teala'nın yüce makamına yokluk yol bulamaz. Ama bize yol bulur. 45 sene evvel, 46 sene evvel ben yoktum. Efendim kaç sene sonra da yok olacağım. Allah biliyor. Başımızda yokluk, sonumuzda yokluktur. Estağfirullah. Hel ete alel insanihînum mineddehri lem yekun şeyen mezkûrâ. İnna halakna'l insane min nutfatin insanın üzerine binlerce on binlerce uzun zamandan bir zaman geçti ki hiç anılır adı söylenir bir şey değildi İşte hiçbirimizin esamesi okunmazdı adımız da bilinmezdi biz doğmadan evvel. her hani ana karnına doydu, do, düştüğün fark edilirse, doğmadan da bir isim koyarlar. Bazen. Şu olacak adı falan. Yani o da zaten anne rahmine düşmenden sonradır. Ondan geri git, adın yoktur. Biz insanı erkek kadının karışık suyundan yarattık, imtihan ediyoruz. Ona göz verdik, kulak verdik. Neyi dinleyecek, neyi görecek? Yolu bulacak. İnna Yolu da gösterdik, al sana ayet, hadis, Kur'an, vaizler, hocalar, aklını kiraya verme, dinle, imma şakiran, artık ya şükredici olur, ebedi kurtulur, ve kefura, ya büyük yavur olur, nankör olur, Allah kitap tanımaz, helak olur. İmtihandayız, yoksa biz yoğduk, o var etti bizi. Bize yokluk yol bulur, hiç ayrılmaz bizden, Mevla'ya yol bulamaz. Fiinde vücut belvûjudi ahkaru kuddamid alikelcine Allah'ın varlığı vaciptir Bizim varlığımız mümkündir. Allah hakkında ne kullanıyoruz? Vâcibül vücut. Celle celalı. Bizim hakkımızdaki tabir nedir? Mümkünül vücut. Vücut ne demek? O Türkçe'deki gibi değil. Türkçe'de vücut yaptı adam, kastmasene vücut o değil. Arapça'daki vücut ne demek? Varlık, var olmak, var olmak allah Teala'nın sıfatlarından biri nedir? Vücut. Vücut yani allah Teala vücut böyle şey mi var? Vücut var olmak. Kıdem evveli olmamak. Beka sonu olmamak. Vahdaniyet tek olmak. Muhalefetül havadis sonradan yaratılan hiçbir şeye hiçbir bakımdan uymamak. Benzememek. Kıyam bir nefsi kendi kendine var olmak. Allah'ımızın sıfatları değil mi? Bunları sayamayana kız vermeyin. Adam ise de o kızı almasın. Ya Allah'ın sıfatını bilmeyenden ne hayır gelir ya? Niye yaratıldın sen ya? Say bakayım şu takımın futbolcularını. Yedekleriyle beraber. Ayıptır. Yazıktır, günahtır. Bütün dizileri, bütün bilmem neleri, bu kadar kanalın hangisinde ne var, kimlerde oynuyor, kimlerde zıplıyor. Yazıktır, yazıktır. Şimdi ölsen sana, sana bu kadar nimetler veren Allah'ın sana Rabbin kim soracak ya? Kolay mı Rabbim Allah demek hiç tanımadın ki ya. Yapma. Ben sizi Allah için seviyorum, uyarıyorum. Şu vakitler geçiyor gidiyor bak. Kadir Gecesi'ne muadil bir mübarek gecedeyiz. Haftaya Salı ne büyük bir terviye gecesindeyiz. Önümüzde ne geceler var? Şu on gece. Her biri Kadir Gecesi ayarındadır. Değer mi yani filmlerle, dizilerle, maçlarla? Değer mi ya? İlim meclisleri, sohbetler, cikiller ya? Kazanacağız ahirete göcüreceğiz. Bak her gün bu kadar insan yolculuyoruz ahiret. Ölüp gidiyor. Kaç günümüz kaldı be ya? Şimdi bu mektubu da kime yazıyor? Kadına yazıyor. Gelsin şimdi hocalar çıkarsın bakalım. Bak zorluğa bak şimdi. Varlığı vacip olmak diyor. O mukaddes Cenab'ın diyor. Hizmetçilerinin en hakiridir. Yani, ne demek istiyor? Buyurmak istiyor ki, bizim varlığımız mümkün ne demek? Olsak da olur, olmasak da olur. Şimdi sizden biriniz veya benim yokluğumu farz edebilir miyiz? Ederiz. Yani olmayabilirdi diyebilir miyiz? Ne eksik olurdu dünyadan ki? Güneş mi dururdu, yağmur mu yağmazdı yani? Ot mu bitmezdi, bütün millet mi yaşamazdı yani ben olmasam? Sen de aynısın. Hal böyle olunca bizim varlığımız mümkün ne demek? Olmamız da söz konusu, olmamamız da söz konusu. Allah Teala var etmeyi murat etmiş, kudretiyle var etmiş. Ayrı dava. Ama var etmeye de bir Bütün varlıklar mümkünül vücuttur. allah Teala'nın ismi, vasfı nedir? Vacibül vücuttur. Bir daha vacibül vücut tabirini duydunuz mu? Anlayacaksınız. Bak ortadan sorarım bak. Vacibül vücut Teala ve Tekaddes Hazretleri hocalar konuşur. Herkes de dinliyor. Dur bakalım ne var? Vacibül vücut. Ne demek? Öyle olur mu ya? Vacibül vücut varlığı zorunlu. Yani daha Türkçesi olmazsa olmaz. Daha bir başka ifadeyle yokluğu düşünülemez. Şimdi biz var mıyız? Varız. Biz varsak bizi yaratan kaçınılmaz olarak var. O mecburen var. O olmazsa biz hiç yokuz. O zaman biz olmasak olur, yokluğumuz düşünülür. Çünkü biz mümkünülü vücuduz. Allah olmasa olmaz. Hiçbir şey yaratılmaz ki zaten. Madem alemler var, biz ki kendimize geldik biliyoruz, bir kendimiz varız. Rabbimiz mutlaka var ki bizi var etti. O vacibül vücut. Onun yokluğu düşünülemez. Peki. O makamda, Allah'ımızın makamında Allah'ımızın ne kadar sıfatı var? Dolu sıfatları var. işte, sıfatı zatiye, sıfatı sübutiye, sıfatı zafiye sayıyoruz. Orada çok sıfatlar var. Ama oradaki diyor Allah-u Teala'nın varlığının zorunlu olması yani yokluğunun düşünülememe sıfatı. Bu sırf Allah'a mahsus. Hepimizin yokluğu düşünülür, Allah'ın yokluğu düşünülemez. Bu sıfat diyor o makamda hizmet eden bütün sıfatların en hakiri, en düşüğüdür. Yani on, öbür sıfatlar ondan daha yüksek. Çünkü neden? Varlığının zorunluluğu vücuttur, varlıktır. Onun üstüne Evveli olmamak, sonu olmamak, tek olmak, benzememek, diri olmak, her şeyi bilmek, her şeyi işitmek, her şeyi görmek, her şeye gücü etmek, ezelden ebede kelam etmek, vahiy etmek, he? irade etmek, tekvin etmek, halk etmek, icat etmek, istediğin yaratmak, falan falan falan. Yani varlık sıfatı diyor, orada en düşüğü kalır, o birinci sıfat kalır yani o orada hizmet eden dolu sıfat var o yüce makamda. Yani öyle sıfatlara ayrı, Allah ayrı, haşa öyle düşünmeyin. Sıfatlara, senin şimdi, sen nesin? E senin diriliğin, bilmen, işitmen, görmen işte, sende bir bütün halindedir. Şimdi ilmim şurada, görmem burada diye insandan sıfatlara ayrılmaz. O manada düşünmeyin. Ama o makamda hizmet eden, yani o makamda takdis, tenzih işi, Gören. Çünkü mesela hayat varsa ölüm yoktur. İlim varsa cehalet yoktur. Görmek varsa körlük yoktur. İşitmek varsa sağlık yoktur. Kudret varsa acizlik yoktur. Konuşmak varsa dilsizlik yoktur. İcat varsa efendim yine beceriksizlik yoktur. E demek orada hizmet ediyor ne demek? O sıfatın varlığı zıt sıfatı ters sıfatı iki o yok diyor yani. Hal böyle olunca o makamda hizmet eden bütün sıfatların içinde en düşüğü ne kalır? Vacibül vücut olmak kalır. Çünkü vacibül vücut zaten Varlığı zorunlu yani. Olmazsa olmaz. Allah'ın varlık sıfatı o. Üstüne öbürleri ilave üstün vasıftır onlar. Varlıktan sonra düşünülür. Vesel bel adem Allah'tan yokluğu nefh ediyoruz. Yani Allah'ın yok olduğu bir zaman yok dedik ya. Tamam bu sıfat nedir? Ezellü. Künnâsı dâkel il mühterem. O muhterem makamın o yüce huzurun süpürgecilerinin en basitidir. Yani o makamda çok sübürgeci var. Sen diyorsun ki Allah'ta yokluk yok. Gerisinde de yok, ilerisinde de yok. Bu da o makamın hizmetçilerindendir bu sıfat. Ama bu en düşük kalır. Niye? Ötesinde ne var? Allah'ta cahillik yok. Allah'ın görmediği bir şey yok. Allah'ın işitmediği bir şey yok. Onlar daha üstteki ilave sıfatlardır. Mesela Allah'ta yokluk yok. O zaten ilk noktadır yokluk yoksa vardır zaten, ondan sonra var ama farkı nedir öbür varlardan o zaman öbür sıfatlar ilave edilir ve ve allahu teala vahidun birdir tektir la şerikele hiç ortağı yoktur Lafi fi vücubil vücud ne varlığı vacip olmakta ortağı var ve la fil uluviyeti ve istihkakil ibade ne de ilah olmakta ve ibadete hak kazanmakta ortağı yoktur şimdi iki şey söylüyor burada Allah'tan başka varlığı vacip olan var mı? Yok. Bir kişi daha, bir yaratık daha, bir varlık daha var mı ki onun yokluğu düşünülemesin? Gerisinde, ilerisinde yokluk söz konusu olmasın? Böyle bir varlık yok. Öyleyse vacipül vücut sıfatında Allah'ın ortağı yok. Gelelim putperestlerin yaptığına. Onlar ne diyorlar? Biz bunlara tapıyoruz. Bize Allah'a yaklaştıracaklar. Peki bunların kerestesini nereden yonttunuz? Şu ağaçtan. Bu ağaç kaç senelik? 50 senelik. E bu 50 sene evvel bunun, bu putun tahtası bile yoktu. hammaddesi yoktu yani. E nasıl bu ortak oluyor? Ha onlar o zaman diyorlar ki biz bunları, bizi bunlar yarattı manasında demiyoruz. Mesela Mekke müşriklerine sorsan ayette söylüyor Ebu Cehillere ve len men vel ard Onlara sorsan ki gökleri yerleri kim yarattı? Leykulun ne Allah elbette Allah derler. Kimse gidip de Hübel putunun önünde, Lat'ın önünde, Menat'ın önünde, Uzlan'ın önünde beni bu yarattı demez. Çünkü o kadar manyak mı bu şeyler ki karşısında bir kereste var, kütük var, odun var yani. Sorsan konuşamıyor, cevap veremiyor. Dolayısıyla nedir? Onlar semboldür. Ama neymiş? Allah onlara elçilik görevi vermiş de şefaat hakkı vermiş de onlar Allah'ın katında bunlara şefaat edecekmişti. De. delilin nerede? Atamdan öyle duydum. E hani vahiy, hani peygamber mi geldi? Allah ne bildirdi? Mucize göstermesi lazım gelenin. Bu nasıl oldu siz burada? Biz atalarımızdan böyle gördük. Bunu sürdürüyoruz diyorlar. Yaratanın Allah olduğuna inanıyorlar. O putların da sonradan olduğuna inanıyorlar çünkü ham maddeleri belli. Ama Allah'a ortak ediyorlar nerede? Varlığı vacip olmakta değil. Bunlar da ibadete müstehaktır. Bunlara da kulluk edilir. Allah ile aramızda aracı bunlardır diyorlar. Anladınız mı? İbadet bu. Şimdi allah Teala'nın varlığının vacip olmasında da ortağı yok. İlahlıkta da ibadete müstehak olmakta da ortağı yok. Yani Allah'tan başka ibadet edilecek, kulluk edilecek bir varlık daha yok. Peygambere bile ibadet edilir mi? edilmez. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme secde etmek isteyenlere nedir? Ağaçları çağırdı kazaya hacet için onu örsünler diye. Ağaçlar geldi mi? Caet li <messizlik> <messizlik> da'watihi el eşjaru sajidatan temshi li ala saqin bila qadami. Mevlayi sal ve selam daima beda ala habibike khayril halki kullihime. Tabet yine ağaçlar secde ederek geldiler sahabe-i kiram da şaşırdılar deve geldi secde etti önünde falan dediler ya Resulallah ağaçlar secde ediyor hayvanlar secde ediyor biz daha layıkız müsaade et secde ahad. <gülüyor> <gülüyor> kimsenin kimseye secde etmesi caiz değildir. peki yani peygamber bile ibadete müstehak değildir ancak aracı yapılır mı? yapılır e nereden çıktı? E Allah Kur'an indirdi rahyetti ve buyuruyor ki vesile bana vesile arayın araya koyun dedi. En büyük vesile de kimdir? Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerdir, evliyadır, ulemadır. Şimdi orada ayet hadis devreye girer. Vesile olacak. Ama ona tapılır mı? Tapılmaz. Şimdi rabutayı aklı ermeyen, rabutaya kalın kafalar var. O kalın kafalar niye aklı ermiyor Rabutayı evliya'yı düşünüyor, ona tapıyor zannetiyorlar. Ya ona tapsak kâfir olur. Evliyayı düşünecek de, efendim o zaman sen de karını düşünsen gavur olman lazım. Sen şimdi hanımın aklına geldi, çocuğun aklına geldi, sevdiğin aklına geldi, kızdığın aklına geldi, gavur olur musun? Niye? Tapmıyorsun ki. Kimini sevgiyle düşünüyorsun, kimini acıyarak şefkatle düşünüyorsun, kimini nefretle düşünüyorsun falan. E bir Allah dostun Allah için seversen, onu da Allah için yanında hissedersen, bu iyidir. Hadiste bu emir var. Yanınızda bir evliya olsa nasıl namaz kılarsanız o yokken de öyle düşünün beni felanca görüyormuş gibi hani. Ya Allah görüyor zaten ama adam Allah'ın gördüğü uzak kalıyor yani. Allah hiç irtibatı yok ya. Onun için tanıdığı bildiği bir kişiden hadis-i şerif örnek veriyor yani. Nitekim bizler e, görüldüğümüz yerde nasıl kılıyoruz? Kimse yokken nasıl kılıyoruz? Fark ediyor mu? Ediyor. Etmemesi lazım. Ama biz gavur mu oluyoruz şimdi? İmanımız kıt oluyor tabii ki. Niye? Allah görüyor senin millet varken ne fark eder? Ama mesele nedir? E bize bunu yüksek makamlara çıkmamız için temrin, alıştırma olaraktan diyorlar ki sen bir evliya yanında olsa nasıl kılarsın o sana baksa öyle düşün. Bunu hadis-i şerif söylüyor. E yoksa e bu demek değil ki sen efendim Allah'tan korkmuyorsun da evliyadan korkuyorsun. Bu o demek mi şimdi? Ona bakarsan efendim zaten hayatta da öyleyiz. Hepimizin yaptığı odur. Allah'ın gördüğü yerde günah yapıyoruz. Çocuğun gördüğü yerde günah Yapamıyoruz yani bu şimdi Şirk midir? Noksanlığımız var demektir. Zaten sen, Allah'ı görüyor makamına geldiysen, görüyor gibi olma makamına geldiysen, kimsenin olmadığı yerde de, efendim Allah'tan tam korkup huzuru temin ediyorsan, o zaman rabıta el var mı? Yok. O zaten devreden çıkmıştır. Aracının işi bitmiştir. Sen Mevla'ya ulaştıysan daha aracı el hüzum yoktur. Şimdi, 34 ur 1007. Bu araç kaldırılacakmış. Yardımcı olalım. Oluyor işte bak geçen kaza oldu, şu oldu, duvar patlıyor, bir şey oluyor. Yani insanlar bu işle ilgilenelim. 34 Uğre 1007. Kardeşler. Şimdi Allah'ın Celle Celaluhu varlığında, vacip oluşunda, ortağı yok. Peki, tamam ben sonradan yaratıldım ama bu put sonradan yaptım. Ben yonttum, ben oydum, ben koydum. Ama ben buna taparım. Yapamaz. Niye? Allah'ın ibadete müstehak olmakta da ortağı yok. Sadece bizim kulluğumuza ve ibadetimize kim müstehaktır? Allah müstehaktır. Çünkü yaratan odur, yaşatan odur, yediren odur, içiren odur. O haklar kimsede yoktur. Ne anamızda, ne babamızda. Hatta peygamberimizde sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi o yaratmadı ki. Ona kulluk edelim. Öyle mi? Tamam. Zaten kendisi bundan ne kadar Bizi uzaklaştırıyor. Şirki kaldırmak için geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Fe inne Şerik Peki ortağı niye yok? Niye yok? Çünkü ortak innema ile ortağa ne zaman ihtiyaç duyulur? İdâlem ve illâhu teala kâfiyen ve müstakillen. Allah yetmez de başlı başına idare edemez de o zaman ne alır yanına? Ortak alır. Mesela kar getiren işlerde, şirketlerde şurada burada adam kendisi işi götürebilirken ortak tutar mı? Deli mi? Yüzde elli gidecek kar. Ben yapabiliyorum bunu. Şimdi düşünürsek Allah'ın ortağı var, haşa. Niye orta olsun? E demek yeterli olmadı ki, ortak lazım oldu. Peki yeterli olmayınca ne oldu bu? E noksanlık oldu. Yeterli olmamak nedir? Noksanlık oldu, sende bende olur. Bu da ilahla nedir? Zıttır çünkü ilah noksan olur mu? İlah olanda eksiklik olur mu? Yetersizlik olur mu? O zaman ortağı lüzum kaldı mı? Kaldı. Feyzakan ve müstakilen. Madem Allah yetiyor mu? Yetiyor. Tek başına başlı başına. Her şeyi yönetebiliyor mu? Yönetiyor. Yaratıyor mu? Yaşa diyor mu? Öldürüyor mu? Tamam. O zaman yekünü şeriku ortağı var farz etsen. Ortağı ne oldu? Muattalen işsiz oldu. Bu her işi yapıyor ya. Ortak ne oldu o zaman? Ab ve abezen boş oldu. Yani diyelim ortağı var düşündün haşa. Biri yetmiyorsa yetmeyen ilah olamaz. Yetiyorsa bu öbürü boşa, boşa gitti. Yani işsiz kaldı. Her şeyi bu yaratıyor. Bu ne yapacak? O zaman ne oldu? Ve <gülüyor> humaiza Boş kalmak, abesle istikal etmek, işsizlik, güçsüzlük, bunlar bir alametinin Bu da noksanlık alametidir. Eksikliktir. El münafiyil ruhiye bu da ilah lazıttır. Nere geldi? Fasara isbat şerik Ortak var dedin mi? Bu laf ne olur müstelzime linaksan hadi şirkeyin iki ortaktan biri mutlaka eksik oluyor. Ortak lazım değil. Ortak var dediğin anda noksanlığı ispat etmiş oluyorsun. Peki, birinde noksanlık var. Noksanlık oldum el münafiyil şirketi efendim. Bu ne yapar? Bir, iki ortaktan birinin noksan olmasını e, gerektirir. Bu noksanlıkta şirketi ortadan kaldırır. Çünkü biri mükemmel, biri noksansa ortaklık aktifesi olduğu ne, ne, ne alakası var? ''Fesara izmaatü şirketi'' ''Demek ki diyor öyle bir iştir ki ortağı var demek, müstezimeli nefis şirketi ortağı yok.'' demektir aslında. Yani ortağı var demekten insan deşse, o lafı eşelese ortağını düşünmek ortağının olmadığını gösteriyor. Ne lazım oldu? Ne ihtiyaç oldu? Bu yeterli olmadı mı? Bu yeterli olsa bu noksan oldu. Demek ki lazım değil. Ve ve muhalun o halde Allah'ın ortağını düşünmek imkansızdır. Fe şerikul bari teala muhalun Allah'ın ortağının da olması da muhaldir can yani Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Semle levken fima aliyetün illallah ya Yerlerde göklerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı elbette yerin göğün düzeni çoktan niye bozuldu? Biri diyecek ki sıcak yapacağım. Biri diyecek ki soğuk yapacağım. Biri diyecek ki, şunu öldüreceğim. Biri diyecek ki, şunu yaşatacağım falan falan falan. Devamlı yönetimde mesela bir bir şirkette iki tane baş olsa o düzen bozulur mu? Bozulur. Bir ordu da iki komutan olsa düzen bozulur. Bir memlekette iki başvekil olsa düzen bozulur. Her yerde bu böyledir. Mevla buyuruyor ki bu dünyada bir düzensizlik görüyor musunuz? Güneş takvim şaşıyor mu? Hesap şaşıyor mu? Ay şaşıyor mu? Yıldız şaşıyor mu? Uzay şaşıyor mu? Sistemler şaşıyor mu? Mevsimler şaşıyor mu? Bir şey yok. Anlayın ki düzen tek elden yönetiliyor. Tamam e senin ortak dediğin nerede? Allah-u Teala ben varım diyor. Peygamberler gönderiyor, kitaplar indiriyor. Bize bunları beyan ediyor. Peki ortak var ise çıksın bir ben varım desin bakayım. Niye çıkmadı bugüne kadar? Nerede onun elçisi? Anca zurnacılar. Şeytanın zurnaları onlar şeydir. Şeytanın elçileridir. Şeytan Allah'a ortak millete koşturmaya çalışır. Kendi bilir Allah'ın ortağı yok. Ama milleti gavur etmeye uğraşır. Adamaleyh Allah'ın ortağı var, şudur budur, şuna tap, buna tap. Ama kendi inanmaz. Allah'ın ortağı yok der. O o münafık işte. Kendi inanmadığını millete inandırır. Ondan sonra da ahirette "İnnike fardtu bi maşrutumûne min kâbl." Ya siz beni Allah'a ortak etmiştiniz ya ben sizin o şirkinize küfrettim diyecek cehennemde onlara. Allah'ın ortağı olur mu ya siz nasıl adamsınız? Onlar da ondan medet bekliyorlar. Ki. Cehennemden bizi çıkaracak bir gizli yol biliyor mu acaba? Bu buradan eski çıkmış buralardan. Cenneti cehennemi dolaşmış. Belki bir yol biliyor. O da efendim toplanıyor. Topluyor başına. Cehennemde ateşten kürsünün üzerine çıkıyor. Lanet halkalarında boynuna takıyor. Nutuk atıyor. Bütün cehennemdekiler de başına toplanıyor ya. Lan bu bizi buraya soktu zaten. Daha ne dinliyoruz? Ya başka bir ümit de yok. Yine bunu bir dinleyelim bakalım ki diyorlar onu dinleme. Kur'an'ı gerimde var. Cehennem konuşması. Şeytanın cehennem konferansı var. Ve kâle şeytanu lemma qudhi'a'l-emr. İş bitti, kararlar verildi. Cennet ehli cennete yerleşti. Cehennem ehli cehennem boyladı. Şeytan kalktı, konuşma yapıyor. İnne'llâhe ve 'ad'l hak. Allah size hak vaadetti. İnanana cennet söz verdi. inanmayana cehennem. Şöyle bana azap diyor şimdi. Ve va'dtu ben de size söz verdim. Bir şey olmaz. Şu günahları yapın. Bunu yapın. Allah'a şirk koşun. İnanmayın. Şeriat İslam. Çağ deyin falan. Bir şey yok. Ölüsünüz, dirilmezsiniz. Öyle bir şeyler yok. Ahiret yok. Cennet yok. cehennem yok. Öyle mi? Bunlar böyle. Nefesleri zaten boğazlarında. Dur bakalım şimdi ya. Ben de söz verdim diyor. Yani itiraf ediyor. Yani şimdi dese ki tanımıyorum sizi başka. Ben söz verdim diyor. Şimdi itiraf etti bu ya. Peki ne olacak? Fehileftükü ben cahitim diyor. Ne temelin hikayesi yani. Hiçbir sorun yok şeytan için. Kendi de cehennemde zaten seni mi acıyacak? Ben bozdum diyor. Sözü bozdum diyor. Başlıyorlar bütün cehennem. Allah belanı versin zaten vermiş. Lanetullah. Allah lanet etsin. Sen ne söz bozan sen ne gattarsın. şöyle için bizi mahvettin. Falan. "Ne mak sultan? Benim sizin üzerinizde ne tasallutum var? İp mi taktın boğazınızdan mı çektim diyor ya. Zorlama mı sizi de namaz, namazı bıraktırdım. Zorlamamız için içki içirdim. Zorlamamız sizi gavur ettim. İlla Kabul ediyorum. Bir vesvese verdim diyor. Çağırdım. Çağırdım ama siz de zaten efendim canınız ekşiri istiyordu. Hıyarım var deyip peşine tuzlu alıp koştunuz. Bir çağırdım sizi ya." Yaptım. fest tecebdümli. Hemen atladınız, beni de solladınız. <gülüyor> Benim aklımın gelmediği yavurluklar uydurdunuz. Uydurmadı mı lan? Bu insanların uydurduğu gavurluk şeytanın akla gelmez. Şeytana bakıyor ya. Bir yol vermiş ama, bunlar gitmiş. <gülüyor> Şimdi beni tenkit etmeyin. Kendinizi tenkit edin, nefsinizi tenkit edin. Ben size imdad edemem. Meman Siz de beni kurtaramazsınız. He? Şeytanın konferansını tercüme yapıyorum size. Ya. Orada onu tuku dinlemeden evvel burada Allah'ı dinleyin. Gelleşeyim. Orada zırzır ağlarsınız. Bir ümit diye şeytanı dinlersiniz, yine rezil olursunuz. Ne gereği var? Burada Allah'ın vaadi haktır diyoruz sana. Ne risk var bunda, ne tehlike var inansan? Ne zarar var dünyanın ahiretine bu İslam'da? İnni kefertü bimâ işrektübûnimin kabri. Ya siz beni Allah ortak ödüyordunuz. Putlara efendim ben diyordum şu puta tapın ona tapıyordunuz. Benim emrimle taptığınız için beni de Allah'a ortak geçmiş oluyordunuz. Yani aslında Allah'tan başka kim neye tapıyorsa kime tapmış oluyor aslında? Şeytana tapmış oluyor. Elem'a adileikum ya <gülüyor> beni Ademe. Ellâ te'abüdü şeytan. Yasin-i Şerif'te. Ey Ademoğulları ben size vasiyet etmemiş miydim ki şeytana tapmayın. E şimdi siz şeytana tapanlar tanıyor musunuz? Bir satanistleri tanıyorsunuz. E satanist kaç kişi? Yahudiler şeytana tapıyor, Hristiyanlar şeytana tapıyor, Budistler şeytana İslam'dan başka hepsi kime tapıyor şimdi? Her şeytana tapıyor. Satanist kaç kişi var? İnne ulekum eduvu bin Bu sizin baba düşmanınız. Size dost olmaz. Babanızı cennetten çıkarttı. Ben siz bana ibadet edin kulluk edin Hadi daha salatun mustakim. Dost yolu işte budur. Böyle kesira. Bu kadar milleti saptırdı, cehennemin dibini boylattı. Efelen tekunu takilun. Hala aklınızı başınızda toplamayacak mısınız? Bu şeytan dinlenir mi ya? Şimdi ne diyor şeytan? Beni Allah'a ortak etmiştiniz Ne demek? Benim gösterdiklerimi yapmakla putlara tapmakla ortak etmiştiniz beni Allah'a. Ben de şimdi ne yaptım diyor. Beni Allah'a ortak etmenize küfrettim. Yani ben tanımıyorum öyle ortaklık. Ben Allah'ın ortağı değilim ya. İnne zhalimine lehum adabun eyli. Allah da buyuruyor ki bütün hepiniz zalimsiniz. Sen başı çektin bunlar sana uydu. Efendim. Hepinize can yakıcı azaplar var. Allah muhafaza eyle ya. Ve udhilellezine amenü ve amilü salihat Cennatin tecrimi tehtelen har. Halidine ama iman edenler, salih amelleş zilhiccenin on gecelerini hiyatenler, hacca gidenler, burada kalanlar, oruç tutanlar, zikredenler, şükredenler... Öyle cennetlere, altından ırmaklar akıyor. Allah Teala onlara selam veriyor, melekler selam veriyor. Sonsuz hayat! Bu varken bu alınır mı ya? Bu ümitsiz vaka ceh cehennemdeki, şeytanın peşine gitmek. Onun üçündür ki... Allah Teala'nın şeriki yoktur, naziri yoktur, eşi yoktur, ortağı yoktur, benzeri yoktur, hanımı yoktur, çocuğu yoktur. Bize ait olan efsaftan hiçbiri onda yoktur. Sonradan yaratılanlar hiçbirine benzemez. Leisek misli şey, onun misli dengi yoktur. Ha. Onun için. Bu vahhabiler, bu selafiler bunlar. Allah göktedir diyenler, arşa oturdu diyenler, haşa Ya oturmak bize maksuz. Yukarıda olmak bize mahsus. Hiçbir bakımdan kimseyle benzerliği yok. Burada Allah'ımızın sıfatlarına geçeceğiz. Haftaya inşallah yine mektubattan bir okuyacağız. Sıfatlarına geçeceğiz. Şimdi mübarek on günler hususunda orucunun ve kıyamının faziletine dair hadis-i şerif okuyalım. Ebu Rehraudu'ya Allah'tan rivayet ediyor. Mâ min eyyâmin ehabbu ilâllâhe en yüte'abbede lehu fiyâmin haşrîdil Allah Teala'ya senenin günlerinde ve gecelerinde hepsinde ibadet edilir ve edilmek zorundadır. Farzlar var, namazlar var, tamam. Zikirler var. Ama bu günler ve geceler içinde Allah Teala kendisine ibadet olunmayı en fazla hangi zaman diliminde sever? Ziliccenin onunda sev, ibadet yapılmayı, kendine kulluk edilmeyi sevdiği kadar hiçbir gündeki ibadeti sevmez. Hiçbir günde ama. Hadis sahihtir. Bukharilerde de var, Tirmizilerde hepsi de var. Niye? Haç ibadetini hangi günlere koydu? He? Haç ne zaman oluyor her sene? Zilitçe'de oluyor değil mi? O köşe yazarları gibi sizde kalp. Bu de kurban hacca çattı diyor ya. İşte işte adam cühele fışkırıyor. Toprağa sıksan cühele. Yani adam ya zilitçenin onu bayramdır. Kurban kesilir ara şey dedi 9'unda Arafat'a çık onun da farzı var işte e, Mina'da şeytan taşlanır e, Müzdelife'ye inilir vesaire yani. Şimdi bu bu sene de çattı diye bir şey var mı? Cahil çok. Şimdi Allah Teala hac ibadetini hangi gecelere günlere koydu? Bütün dünya hacılar illa o gün orada olmak zorunda. Siz bakmayın Yaşar oraya. O diyor ki Arafat'a 2 ay 10 gün hangi gün çıkarsan çık diyor. Yine Kur'an'daki hacaylarından çıkmış yolu mı? Yanlış. Niye yanlış? Çayır yolan mı orası? istediğin zaman çıkıyor mu sen? Günü var bu kadar milyon insan niye orada toplansın? Birbirini kırıyor ya. 1400 senedir kimse böyle bir şey demedi. Yeni uydurulana biz bakamayız. Peki, yadilusu yam kuliyum sen. Her günün orucu, yarın oruç. 9 gün oruç var. Kurban kesenler için, şimdi bugünden tırnak kesilmeliydi, tıraşlar olunmalıydı. Kurban kesecek olanlar daha bu 9-10 günde tırnak kesmeseler, tıraş olmasalar, tüy kopartmasalar çok iyi olur. Efendi Hazretlerimiz bundan amel ederdi. Ama haram, mekruh demiyoruz. Fakat hadis-i şerifte kurban kesecek olan insanlar zilitçe girdiği zaman daha tüylerini kopartmasın, tırnaklarını almasın. Böyle, e hoca efendi sen de 2 gün evvel niye demedin diyorsunuz bana. Yine üstüme kaldı tabii ki ben ne yapalım şimdi kabul ediyorum. Ve biraz da siz de takvime baksaydınız. Her günün orucu, yarınki gün oruç var. Oruç kaç gündür? Dokuz gün. Çünkü onuncu günü bayramdır. Kurban kesecek olanlar yine ne yapmalıdır? Ramazan bayramında tatlı bir şey yiyip bayram namazına sabaha çıkmalıdır. Ama kurban kesecek olanlar ne yapmalıdır? Oruç olarak yani imsaktan beri hiçbir şey yemeden, ağzına su almadan çıkmalıdır. Kendi kurbanının ciğeriyle iftarını açmalıdır. Kaçta? kasabın durumuna göre yani sen onun için kasap akşamın peşine de yatsıya da çıkabilir işin içinden yani tabi sen oradan hemen bir ciğerin bir ucundan alıp da bir ağzını aç yani veya etin bir kenarından ha, ha ben kurban kesmiyorum sana bir sorun yok zaten kurban kesmeyecekleri öbür saç tıraş yani tüy tırnak işi de yok kurban kesenler hakkında o konuşuyoruz kurban kesmeyi murat edenler hakkında adı şerifte vardır sünnettir müstahaptır yani tabi müstahap deyip de Sakın hafife almayın. Efendi Hazretleri çok kızar o işlere. Müstahap çok önemli bir meseledir. Allah'ın sevdiği bir iştir. Ha Yapmaya çalışalım. Şimdi yarın oruç vardır. efendim istediğiniz gün oruç vardır. Özellikle bu haram aydır. Haram ay kaç tane? Dört tane. Üçü peş peşe. Bu zilitçe o üç peş peşenin tam ortasıdır. Zülkade geçen ay haram aydı. Şimdi zilitçe girdi bu gece haram ay. Bundan sonra Muharremül Haram... Tam haram ay Muharremi, sene başı, hicri yılbaşı geliyor. Bu arada zülhiccedir ama bu haram ayların en hürmetlisi, yasaklısı zülhiccedir. seyyid düşüyor. Şuur, Şehir Ramazan, ayların efendisi Ramazan ayındır. Ama ve a'zamu'a hurmeten zülhicce. Allah'ın haramlarından sakınmak veya ihrama giren de tabi ona da haram olan yasaklar var. Yasaklardan sakınılmak bakımından en fazla hürmet edilmesi gereken ay zülhicce çünkü ihram yasakları da var ya hacılar hakkında. Burada olanlarda tabi haramlar, genel manada haramlardan fazlaca sakınması gerekiyor. Günahlar katlanıyor tabi haramay olduğu için ama en haramı bu Zülitçe Orucu, her bir orucu bir sene oruca denktir. Yani tam bir sene. Aşar adıyla Allah'ın ediyor. Zülitçe'nin bir gün orucuna verilecek sevap. Yüz köle azat etmiş gibidir. Yüz köle azat edecek bir zengin şu anda yok. Bir köle bile şu anda olsa ne kadar pahalı olur. Kölelik de yok şu anda ama çok pahalı bir şey yani. Yüz köle azadına denktir bir günün orucu. Efendim bir sene sıralı oruç tutmaya denktir. Bir gün orucu. Kıyam kuli lehidmina bu kıyam lehidil kadir. Her günün efendim ee, gecenin teheccüdü kadir gecesinin kıyamına denktir. Eşittir. Denk ne demek? iki hayvanın sırtına denk koyarlar denk eşit yani bundan dolayı Hafsa annemiz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dört şeyi hiç bırakmamıştır zülitçenin ilk on orucu yarın başlıyor bir aşure gün orucu her aydan üç gün oruç eyyamı biz on üç on dört on beş orucu bir de sabahın iki rekat sünneti bunu hiç bırakmamıştır bunları. işte bu zülitçe orucu da hiç bırakmadığı oruçlardandır kardeşler inşallah bu on günden bir gün dahi oruç tutan, yani şöyle anlayın, yarın oruç tuttun, bir gün mesela oruç tuttun, artık ondan sonra kalan senenin bütün günlerini oruç yazıyorlar. Bunu böyle anlayın. O zaman ikinci gün niye tutuyoruz hocam efendim? Bir milyon versem iki milyon almam demezsin. Oruca geldi mi bir gün daha seneyi doldurduk, öbürünü niye tutayım? Ne kadar aleyhine uyanıksın ya. Ya o da bir sene daha, öbürü bir sene daha. Bu yok gibi da, on birinci günde bu var mı? E, eh, sayılı gün ya. Tamam. Bir günün orucu, yüz köle azat, yüz deve kurban etmek. Fakir fukara, kurban alamıyorum diye üzülme. He? Zaten oruç tut, fakir sen daha iyi tasarruf olur yemekten, içmekten de. Niyet et Allah rızası, yarın orucu başla dokuz gün orucunu tuttuğun zaman bir günün orucuna yüz deve kurban etmiş cevabı var. Bugün en zengin adam bile beş milyarlık inek için beş saat pazarlık ediyor. Yüz lira indirebilir miyim diye. Yani mesela yüz deve nereden kesecek? Bir günde yüz deve kurban sevabı var. Direkt mahşere çıkıyorsun, adam hayatta kurban kesmemiş. Yüz deve kurban var gününe. Ya, Allah fakirleri mahrum etti mi şimdi? Ve Allah yolunda cihada 100 at bağışlama sevabı vardır. 100 at. Yani Allah yolunda at vermek çok önemli bir şeydir gazada. Efendimiz sallallahu zaman ve Bedir muharebesinde kaç at vardı? İki tane at vardı. Biri Zübeyir'de biri Miktat'ta. Koca Bedir muharebesinde iki tane at vardı. Sen 100 at vermiş gibi oluyorsun hem de o cihada. Bu kadar hayır vardır. Bir günün orucuna Allah kabule kalin eylesin. Şimdi kış güzeldir. <gülüyor> kış müminin ganimetidir. <gülüyor> Geceler uzundur, teheccüd kolay olur. Uykunu alırsın, kalkarsın hala teheccüdün vakti kalır. Şimdi beşi yirmi gecelere gitti. Dört buçukta kalksan teheccüd yetişiyor ya. Beşe çeyrek kala kalksan yine kurtarırsın iki kat. vakasura neharu Gündüz kısa olur. Ya Beşe on kala, beş kala iftar ya. O zaman da oruç kolay olur. Kış çok mübarek bir zamandır. Kış geldi mi diyor bugün hadis gördüm. İlk gördüm o hadisi daha Ken Zülümmal kitabında. Diyor ki kış geldi mi Allah bütün Müslümanların kalbini yumuşatır diyor. Niye biliyor musun? Çünkü diyor kışın diyor Allah yağışlarla beraber havanın soğukluğuyla, nemiyle, rutubetiyle toprağı yumuşatıyor ya. İnsan da topraktandır. Ham maddesi yumuşayınca insan da yumuşar diyor. Hakikaten ya. Kışın cemaat da artıyor. Sohbete gelen de artıyor. Namaz, oruç artıyor. Yazın herkesin kafası, nefsinin keyfi beynine vuruyor. Nere gideceğim de keyif yapacağım diye. Artık cemaat bulamazsın. Kışın ganimetinden istifade edelim. İnşallahı rahman. Bu oruç risalesi, bunda daha hadisler, rivayetler okuyabilir kardeşler. Şimdi Zilitçe'nin on gününün zikri var. Kurban risalesi. Bunu mutlaka temin edin. Birbirinizde de alın, yarından başlayın. Yarın kimse bunu kaçırmasın. Beş tane zikir. Allah Teala İsa Aleyhisselam'a hediye etti. Cebrail Aleyhisselam bunları bu zil getirdi. Bu beş duayı yap. Allah nezdinde bu on günün ibadetinden büyük ibadet yok. Bu beş zikirden büyük zikir yok. Evet, zaten birinci zikir. La ilahe illallah vehdehu la şerike leh levul mülk ve levul hamd ve mitbi edil hayr ve hu ala kullişin kadir manasıyla yazılmıştır. Kaç kere? Yüz kere. İkinci zikir yine burada yazıyor. 123. yirmi sayfede sonunda kurban resalesi. Eşhedü en la ilahe illallah vehtahu la şerike leh ilahen vahiden someden lemettehiz sahibeten ve la veledah. Kaç kere? Yüz kere. Üçüncü zikir. Eşhedü en la ilahe illallah vehtahu la şerike lehul mulku ve lehul hamdi yuhiy ve umidu ve hayyul la emud bi edil khayru hep nereden gidiyor? Hep kelime-i tevhidden gidiyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bugünler tehlil günüdür, tekbir günüdür, zikir günü girdi. Evet. Dördüncü zikir. hasbi allahu kefa, semiallahu limen dea, leyse vera allahi munteha. Kaç kere? Üç kere. Manalarını yazdım. Manasız huzur olmaz, huzursuz tamam olmaz. Manaya bakın ne diyorsun Allah? Beşinci zikir, Allah'ım ve leke elhamd, kemâ te'ûl ve hayram mâne gûl, Allah'ım men ve nusukî ve mehiyâhi ve me ve rabbi diye devam ediyor. O biraz uzun ama orada da kabir azabından, kafa dağınıklığından, dünya ekonomi bozukluğundan, bütün sıkıntılardan, rüzgarın getirdiği hayırları istiyor, şerlerden sunuyor. Rüzgar ne getiriyor? Hapşuğu yapıyor, adam domuz gibi yapıyor işte. Yani yellen geliyor böyle, adama giriyor böyle. Nüfuz ediyor içinden dışından ondan sonra herkes birbirine, aa uzaktan öpüşelim arkadaşlar falan, hareketler başladı. Burada sığınıyor Allah. Tamam mı kardeşim? Burada Allah'a sığınacağım. Bu rüzgar neler getiriyor? Bu hava neler getiriyor? Bu nefes neler getiriyor? Tamam. Bu duada kaç kere? Yüz kere de bu dua var. Sevabı Allah. Sevabı burada işte bu millete de sevabını demesen kimse oralı olmuyor ya. La havle ve la Kardeşim, havariler sordular, İsa Aleyhisselam'ın. Dediler, ya İsa bunun sevabı nedir? Buyurdu, birinci zikri okuyan yüz kere o gün dünyada kim ne kadar ibadet yaparsa yapsın anlını seyreden kaldırmasın, ondan üstün sevap deftere yazdıramaz Birinciyi yüz kere okuyan en üstün sevap onudur. Ancak ondan fazla okuyan o zikri geçer ona. İkinci zikri okuyan yüz kere bir milyon hasene yazılır sevabı. Bir milyon günah silinir. Cennette de on bin derece terfi verilir. On bin derece ne demek ya? Öyle on milyon sene gibi atmasyon değil bu işler. Bu hakiki derece ya. gökler yer arası kadar bir derece. Dünyada bir kademe atlayayım da emekliliğim ben on emekliyim de on üçten emekli olayım da canın çıkıyor ya. Mübarek adamsın. Cennette bir derece yerle gök arası kadar ya. Hazır atlıyorsun on bin derece. Okumuyorsun. Ne olacak? Peki... Üçüncü zikri yüz kere okuyana gelince gökten 70 bin melek hepsi elleri açık halde inerler. Bu zikri kim yapıyorsa ona 70 bin melek Ya Rabbi bunu affet. Ya Rabbi buna rahmet et. Ya Rabbi buna feyizler yağdır diye dua ederler. O adama özel. Bu Ebu ley Semerkanti Hazretleri yazıyor. Bunun kaynaklarını verdim. Abdülkadir Geylani Hazretleri yazıyor Hunye kitabında. Bunlar hikaye mi? Dördüncü yüz kere okuyanın Ağzından zikir biter bitmez, melek alır kapar. Hemen Mevla'nın manevi huzuruna o zikri koyar. Allahu Teala o zikri bitiren adama o anda özel bir nazarla tecelli buyurur, ona bakar. Herkesi görüyor ama ona bir özel bakar. O onu bitirdiğin anda böyle bir şey yap yani, bir sallan şöyle yani. Bir nazar bir geldi sana bir tecelli, Allah tarafından onu hisset. Ondan sonra Allahü Teala ona bir tecelli buyurur ki diyor... Allah'ın o tecellisine mazhar olan daha ebedi azap görmezdi. Bitti. Allah bir rahmetle bakarsa bir daha azap yapmaz. Kazanalım ya. Beşincisi nedir? İsa Aleyhisselam dedi ki, beşincisinin sevabı fazileti bana aittir. Hususi bir bilgidir. Açıklama iznim yok dedi. Beşincinin faziletini söylemedi. Siz şimdi okumazsınız. Zaten en uzunu da o. Bunlardan da küpü doldurdunuz. Beşinci kusur kalsın. Ama on kilo altın versen bir kilo daha almak için birbirini öldürür. E git de kardeşim on kilo aldın da yüz gram için uğraşır ya on kilodan sonra ya. Dünyaya iman etmişik, ahireti hafif almışız. Bizim hesabımız budur. Biz bu hesabı düzeltelim inşallah. Biz ahirete ikan edelim. Gözle görür gibi iman edelim. Biz bu dünyadan ümitleri çekelim. Ahirete bağlayalım bu ümitleri inşallah. Şu cevaplarla gidersek... Çok etrafımızda mahrum... Duymamış Müslümanlar, garipler çevremizde olur... Bize iyiliği olan akrabamız, çoluğumuz, çocuğumuz... Onlara da verecek kadar zengin oluruz. Mübarek adam. Zenginlikte ne zarar gelir ahiret zenginliğinden? Lazım olur. Şimdi bu Kurban Risalesi... Bundan herkes Arifan yayınlarından... Efendim temin edebilirler. Ee, bir an evvel temin edilsin ki... On gündür bu zikrin zamanıdır. Ondan sonra... Bu bir daha seneye kadar yoktur. Bu kadar kazanç yarın başlıyor. Ben size söylüyorum. Yani şu anda ben size deseydim ki şu benim durduğum adres, şu anda konuştuğum dernek yerine yarın gelene bir milyar yeni parayla yeni parayla vereceğim deseydim ve verseydim, verebilseydim bütün dünyanın fakirini abad edebilseydim, vallahi onlara şu anlattığımdan daha büyük iyilik yapmış olamazdı. Çünkü o paralar onları daha azdıracak, çoğunun da günahıyla kuyusunu kazdıracak idi. Ama şu anlattığım anadan doğma tertemiz edecek, ebedi cenneti kazandıracak. Belki bu zikiri yapacak adam tertemiz ölecek, gidecek Allah'ına kavuşacak. Ben herkese iyilik için konuşuyorum. Ben bunlara iman ediyorum ve amel etmeye de çalışıyorum. Tamam mı kardeş? Amel etmezsem tesir etmez size. Eğer tesir buluyorsanız bir amel var demektir. Kim ne derse siz inanmayın. Kadın hoca, hoca anne, bilmem ne anne. Bırakın o hurafecileri siz. Onunla hurafe konuşuyorlar. Cübbeli hoca şöyle, takkeli hoca böyle. Efendi bir de bana şimdi fistanlığı ekledi. Cübbeli fistan'lı hoca dedi. Şimdi bir de fistanlığı ekleyeceğiz de. Dur bakalım ne zaman. Tamam mı kardeşim? Ekle de çıkar, çarp, böl. Beni alakadar etmez. Dediğimi yap kazanırsın. Benden uğraşma. Ben Allah'a havale ediyorum Benle uğraşanları. Çünkü benimle uğraşıyor milleti ibadetten soğutuyorlar. Zikirden soğutuyorlar, sohbetten soğutuyorlar. Bu kadın hocalarda var bu işler. Uymayın bunlara sakın. Hanım kardeşlerim, bu cemaatte beni dinleyen hanım kardeşlerim. Ben efendiden izinsiz dergi çıkartmıyorum. Efenden izinsiz radyoda konuşmuyorum. Efenden izinsiz internette konuşmuyorum. Hepsi efendinin izni ve rızası öyledir. Bunun aksini söyleyenlerin kafası sulanmış bunaktırlar. Bunaktırlar. Efendi sağdır. Bunlar diyorlar ki efendi rahatsızdır, efendiyi kandırıyorlar. O efendi gibi evliyayı kandırana lanet olsun. O evliyayı kimse kandıramaz. Sensin kanmış. Yazık sana. Ben acıyorum sana. 80 yaşına gelsen yazık sana efendiye hasta diyorsun efendi ileriyi gören müceddit 100 yılın başında gelmiş çığır açmış bir evliyadır 100 senede bir gelir böyle evliya bir daha 100 sene gelmez hadis var müceddit 100 senede bir gelir mahmud efendi ne demek kim kandırabilir birisi öyle diyor bir kadın hoca efendi seni kandırırlar sonra işte beni şöyle yapar beni kimse kandıramaz dedi ben bunu bizzat duydum. Kendi sözüdür. Beni kimse kandıramaz. Cübbeli kim ki ya? Hepimiz efendiye kurban olalım. Yoluna feda olalım. Yolu Allah yoludur o zatın. Tamam mı kardeş? Kimseyi dinleme. Burada efendinin kapısının köpeği olarak, kıtmiri olarak, en aşağılık hizmetçisi olarak vazife yapmaya çalışıyorum. Köstek olma. Destek olmuyorsan köstek olma. Bir kişinin zikrine, ibadetine mani olursun, Allah belanı verir. Sabaha kadar teheccüd kılsan, Allah'ın lanetinden kurtulamazsın. İnsanların vaaz dinlemesine mani oluyorsun. Burada bir zikir öğretiyoruz millete. Ne anlatıyoruz? Yüz binlerce saat sohbetim vardır. Otuz senedir kürsülerdeyim, otuz üç sene. Bir tane batıl konuşmamışım. Efendinin sözü var, cübbeli, şerahsız iş yapmaz. Sözü var. Ya kardeş, şahidim de var, kime söylemiş? Kendi amelim kendimedir ama size hiç yanlış yol göstermedim. Duanızı beklerim. zikirlerinizde de ortak olalım. Sevaplarımız ortak olsun. Hayra delaletine o hayır yapan gibidir. Allah rızası için hepinize rica ediyorum. Bu tebliğatları yapın. insanlara duyurun. Bu zikirleri öğretin. Bu kitapları okutun. Bunlarda hiçbir sorun yok. Adam gidiyor efendi hazretleri cübbelinin sohbetine gidebilir miyim diyor bir de ya. Efendi de dedi ki ya kimi dinleyeceksin? Bunu da utanmadan soran adam var. Ya ayet dinleyebilir miyim diyor adam ya. Ayet dinleyebilir miyim diyor hadis dinleyeyim. E git sen şey dinle. Dizi film seyret bilmem. Gazel dinle, türkü dinle. Ben ne yapayım sen? Ayet hadis dinlemiyorsan ne dinlersen dinle de. Utanmazsan ne yaparsan yap ya. Allah rızası için yarın başlıyoruz. Zikirlerimizi öğreniyoruz amel ediyoruz. Oruca niyetleniyoruz. Gücü yetenler için konuşuyorum. Ben insülin hastasıyım. Altı tane günde iğne vuruyorum. 7 tane. Her yerim delik deşik. Ha ben onda tutamıyorum ama sağlıklı zamanımda tutuyor muydum? Tutuyordum. 12 yaşlarımdan beri tutuyordu. Zülitçe orucunu tuttum ben hep. Ama ne zaman şeker hastası oldum tutamadım. Tutamayınca ne oldu? Sağlıklı zamanda yaptığı diyor hasta olunca aynen yazılır hadis-i şerif var. Ha, şimdi ben oradan emekli oldum malulen. Cami kapılarından malulen emekli oldum şimdi ben. O noktada ama zikirlerden emeklilik olmaz bunu yapabiliyorum şimdi bunu yapmam lazım. Herkes gücüne göre hareket etsin. Tamam inşallah. Ona göre kitapları da duyurun. Şimdi Arifan dergisinin efendim kendisi zaten ilimlerle dolu. Bir de bu Arifan aile çıktı şimdi. Bebeklere, çocuklara ...içinde çok kadınlarla ilgili... ...hanım hoca efendilerin... ...yazıları, efendim... ...güzel ilimler, bilgiler... ...hanım sahabeler, hanımlarla ilgili... ...çok güzel malumat var, efendim... ...aile eğitimi vesaire vesaire... ...bu Arif'an aile... ...bu da çocuk, koyun, kuzu... falan ...çocuklara da aradan bir Allah, peygamber... ...onlar da meraktırlar bu işi, çizerler... ...mizerler, bir şeyler derler... ...Müslüman alimler, bilginler tanıtılıyor... ...işte efendim, Resulullah Efendimiz... İşte çocukluğunda şöyleydi, süt annesinin yanında böyleydi, Ebu Bekir radıyallahu şöyleydi. Bunlar da çocuklara böyle bir e, alıştırma şeklinde bu ikisi çıktı. Bunları da Arifan yayınlarından temin edersiniz inşallah. Çoluk çocuğa da okutursunuz, hanımlar evlerde okursunuz, okutursunuz. allah Teala tesirini halk eylesin. Evet, deccalla ilgili sohbet 9 saatlik çok önemli sohbet. En büyük fitne deccal fitnesi gelmeden evvel. Çoluk çocuğumuzu da uyarmak üzere. Bu da sidi halinde çıktı. Görüntülüsü de sesi de çıkmış durumdadır. Onu da Arifan yayınlarından temin edebilirsiniz. İnşallah Rabbimiz tebaleke ve teala verdiği ömrü, sermayeyi, nefesi, vakti, sahati dinine hizmet yolunda kullanmaya muvaffak eyleye. Amin. Sübhane Rabbil Ali'yle alel Rabbil Alemin. Salatü vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ala alihi ve اللهم إنا نسألك الجنة نعود بك من النار اللهم نسألك الرضاك والجنة ونعود بك من سخطك والنار اللهم Şimdi bir zikir vardır. Üç kere bunu okusa insan Kadir gecesinde okumuşa denktir. Bu gece de Kadir gecesine denktir. O zikri okuyalım ama her gece sohbet yoktur. O da dualarım kitabında var. İnşallah oradan her gece üç kere en az okursanız aynı Kadir gecesinde okumuş olursunuz. Efendim buyurun. <gülüyor> La ilahe illallah <gülüyor> el halimul kerim <gülüyor> subhanallah <gülüyor> rabbis semavatis seb'i ve Rabbı Alarşi Azim, La ilahe illallah, Al Halim Al Kariim, Subhanallah, Rabbı Ve Rabbı Alarşi Al Azim, La ilahe illallah, Al Halim Al Kariim, Subhanallah, Rabbı Ve Rabbı Alarşi Al Azim. Dualarımızın kabulü ve hayırlı münatlarımızın husulü için buyurunuz. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vesilemizi nasıl unutturuz? Bütün bu hadisleri o öğretti bize. Hiçbir şey bilmiyorduk. Ruhu şerifine hediye olsun. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasufun. Ve selamun alel murselin. والحمد يا رب العالمين إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحابه ومشاركنا الكرام الفاتحة